يا أيها الذين آمنوا تقووا الله قتقاته ولا تموتن إلا بأن تنصرون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا وجهة نبت منهم رجالا كثيرة ونساء تقو الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين الله أقول قولا صريحا يصلح لكم أعمالكم ويفلحكم بنوكم Zaman Allah ve Rasulü Hıç Allah, sallallahu ve sallam, vahira al hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, vahira al ve Onla ilgili önemli konuya değineceğiz inşallah. Ee, gerçekten çok dikkat çekici hadisler var. Evet, bununla ilgili birinci konu başlığı, yolun hakkını vermek. Evet arkadaşlar yolun hakkını vermek. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, aleyhissalatu vesselam, Diyor ki iyi akm bir yollara oturmaktan sakın. Diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü, biz yani yollara oturmaktan kaçamıyoruz. Yani mutlaka yollara otururuz ve konuşuruz diyor. Yani e, bunun bir ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorlar. Hadis-i da eğer buna mecbursanız, yollarda oturmaya mecbursanız, o zaman yolun hakkını verin. Diyorlar ki soruyorlar, yolun hakkını vermek nasıl olur? Nedir? Nasıl yaparız da yolun hakkını veririz dediklerinde aleyhissalatü vesselam gaddül basar diyor. Gözü sakınırsın. Gözünüzü sakınırsın. Yani haramdan gözü çekersiniz. Ezadan uzak durursunuz. İnsanlara eza, sıkıntı vermezsiniz. Ne gibi? Kalabalık ederek, yolu kapatarak. Yolda bağırarak, çağırarak veyahut da aşırı derecede gülerek, itişerek, kakışarak böyle e, oturmakla yahut e, kalabalık etmekle vesaire bundan yansıyor olabilir. Selamı verirsiniz. Şey, selamı alırsınız. Yani size bir selam verdiği zaman selam al, alırsınız. İyiliği emreder ve kötülükten vazgeçirsin. O zaman yollarda oturur. Subhanallah. Yani yolda insanların gelip geçtiği yerlerde ondan sonra dikkat çekici olan yerlerde oturmanın da bir adabı var. Yani illa ki böyle bir yerlerde oturulacaksa insanların gelip geçtiği yerlerde o zaman yolun hakkı verilecek. Nasıl? Harama bakılmayacak. Ondan sonra selam verildiği zaman alınacak. İnsanlara eza sıkıntı verilmeyecek. İyiliği emredecek, kötülüğü nahi edecek bir insan. Sadece yollarda değil, sokaklarda değil, her halükarda bir müminin gözünü haramdan takılması gerek. İffetli olması gerek. Allah Azze ve Celle Nuh Suresinde قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنَ ve وَيَحْفَدُوا فُرُوْجَهُمْ Müminlere söyle, onlar gözlerini korusunlar ve taşlarını, gözlerini çeksinler, gözlerini harama bak, bakmaktan çeksinler ve peşlerini de korusunlar diyor. Zalke eskâ Bu onlar için daha temizdir. İnnallâhe kabîrim bimâ yasnâûn. Allah onların, müminlerin yaptığı şeylerden çok iyi haberdar. Yani sadece yollarda değil, televizyonda, internette vesaire gibi dergi ve mecmualarda gözün korunması gereken yerlerde Korunması gerekiyor. Korumak gerekiyor. Gözü çekmek gerekiyor. Basar yani <gülüyor> haram gördüğün zaman ondan yüzünü çevirmen gerekiyor. Başka bir tarafa yönelmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Ali anh, ne diyor? Birinci bakış senin ne aleyhinedir ne deleyhinedir. Ama ikinci bakış yani takip eden devam eden bir bakış senin aleyhinedir diyor. Evet. hasseten bu yollarda olduğu zaman sokaklarda olduğu zaman çok daha buna yani e, şey e, dukarız e, daha fazla karşı karşıya kalırız böyle bir durumla o zaman her anlıklarında gözü çekmek gerekir yani önden geçen yandan geçen bir bayanla ilgilenmemek gerekir açıkçası onun yürüyüşüne, kıyafetine, gidişine, gelişine asla bakmamak gerekiyor. Herkese bu kadınlar için de geçiyor. Çünkü Allah adlı ve celle erkekler için söylediği şeyi takip eden ayet kerimede Nur suresinde قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَاَحْفَدْنَ فُرُوْجَهُنَّ Mü'min hanımlara da söyle onlar da gözlerini bakmaktan sakınsın. Onlar da iffetli olsunlar. Kadın bir bakış attığı zaman Subhanallah. Erkek ona tabi oldu. Onun için Allah Azze ve Celle Nur suresinde Ezzaniyeti Ezzaniyeti vezzani Tecdedü kulle vahidin min humamiyete cende. Önce kadınla başlamıştı. Allahu akbar. Önce kadınla başlıyor. Zina eden kadına Zina eden erkeğe bunlardan her birine Burada kastedilen tabii ki bekarla Yüzer değnek Evet. Yüzer değnek olur. Evet, ولا تأخذكم بهما раفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالنهى واليوم الآخر eğer Allah'a ahiret gününe iman ediyorsanız sakın onlara yapacağınız bu cezada yani İslam'ın İslam'ı e, sistemin şeriatın onlara verdiği bu cezahüsusunda acıma tutmasın. Yani, Siz acıma tutmasın. و ليشهد عذابهما طائفة من ve ünlerden de bir kurup buna şahit olsun. Neden? Böyle bir şeyi yapmamaları için. Bundan korkmaları için. Allah'ın kullar hakkındaki hayır, kullar. verdiği cezanın gücünü görecekler ve bundan çekinecekler. Titreyecekler. Böyle bir şey kalpte varsa bir hastalık koracak. Bundan sonra bir şey. İşte şeriatın gücü budur. Şeriat bu yüzden, Allah'ın dini bu yüzden izzetli. Bir kişiye ceza verir, belki de milyonlarca kişi o suça meyledeme. Onun için iffette olmak gerekiyor. İffet çok değerli bir şeydir. Yani hem fakirlik hususunda yani bir şeyler istememe hususunda, dilencilik yapmama hususunda iffetli olmak, hem de namusu, ırzı koruma hususunda iffetlilik çok değerli bir şey. Allah her Recep'de iffetlilerden iyidir. Allah. Bir başka lafızda, Müslümanın lafızında yollara oturmaktan sakının. Dünyanın iftihazı <gülüyor> sahabilerde ee, diyorlar ki sahabilerde biz bunda bir şey görmüyoruz biz görmüyoruz çünkü biz orada oturuyoruz konuşuyoruz müzakere yapıyoruz dediklerinde aleyhissalatü vesselam yani böyle yaparsanız onun hakkını yani mutlaka oturacaksınız hakkını verin hakkını eder, gözü sakının selamı alın ve hüsnü'l kelam güzel Buradan, burada da eğer böyle bir meclis kurarsanız Güzel şeyler konuş. Hayır konuşun denir. iftira, başkalarının e, ırzı hakkında yani onların yaptığı şeyler hakkında konuşmayın Kovuculuk, bunların hepsinden sakının. Bir başka rivayette Ebu Davut'un rivayetinde ise bu hadiste sahiptir. Zorda kalmış, darda kalmış kimseye yardım edin diyor bakın. Ve yolunu kaybetmiş kimseye, yolunu kaybetmiş kimseye yol göster. Bu tarif sormalar var ya tarif. Hani adam yabancı gelmiş. E, nereye gideceğini bilmiyor. Adres soruyor. Bu e, şekilde e, adres sorulduğu zaman ona tarif tarifle bulunmak Yol göstermek, adresi tarif etmek bir sanat. Bununla elde edilecek bir hayır var. Elhamdülillah. Bak Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey boş bıraktın. Yani size bir şey sorulduğu zaman, tarif edildiği, tarif sorulduğu zaman onu yerine getirin. Tarif sonra yol göster. Ee, bilmiyorum belki bazılarınız görmüştür. Bazı dükkanlarda özellikle bu büyük şehirlerde, köşe başındaki dükkanlarda tarif sorulmaz. Lütfen tarif sormayın diye yazarlar. Bıkmıştır adam artık, kına gelmiştir tarif sorulmaz. Ama bir bilse, her bir tarifi için aldığı sevabı bir bilse, belki de öyle bir yazı yazmayacak. Demek ki yolun hakkını vermek bu şekilde olur. En son dediğim gibi, tarif sorana da mutlaka tarifi, adresi daha doğrusu, göstermek, tarif etmek gerekiyor. Yoldan geçerken, hani yoldan bahsediyoruz ya, yolun hakkını vermek, onunla ilgili şeyler, edebden bahsediyoruz ya, edep konularından Yoldan geçerken insanlara eza veren şeyi kaldırmak. Malum, yani bilinen bir hadis, meşhur bir hadiste hani iman yetmiş kusur şübedir. En üstte la ilahe illallah en altta da insanlara eza ve cefa veren sıkıntı veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır diyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. E, salih amellerin hepsi tevhidten teferru etmedi. Yani tevhidden çıkar. Sağlam inançtan, itikattan çıkar. Bozuk ameller ve haramlar, büyük günahlar tısku fücurat da şirkten türemedi. Ondan teferrür eder. Yani bu hadis imanın en tepesinde la ilahe innallah en altında da insanlara eza veren şeyi yoldan kaldırmak olayı bu hadis buna söylediğimizde birebir belalet ediyoruz. Onun için yani iyi ve güzel ameller imanın bir gereği. Tevhidin bir gereği. Şu hadis çok enteresan bakın. Ebu Hureyre Nebih bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü yemin olsun gidiyor bir adamı cennette ağacın altında dolaşırken yani orada cennet nimetleriyle nimetlenirken diyor. O kimse insanlara eza veren şeyleri yoldan kaldırıyoruz. E şunun cevabına bak. Çok basit bir şey. Öyle hele bu umuma açık olan yerlerde yani özellikle insanların istifade ettiği mescidlerde hayır müesseselerinde bu gibi yerlerde insanlara hizmet veren yerlerde ol, olduğunda düşünün artık bu insanlar. Yani şuraya çıkarken, inerken Üniversiteye karşılaştığınız bir çöpe alıp çöpe atmak Allah'ın izniyle bu cennetlik amellerden biridir. İman şubelerinden biridir. Herkese yolda insanlara engel olacak bir tikeni, bir tahtayı, bir taşı ondan sonra veya bir çöpü kaldırmak bu iman şubelerinden bir şube. Öyle insanlar görüyorum ki bazen hiç erinmeden Biraz sonra ona geleceğim. Tükürmekle ilgili şeye. Koskocaman, çok affedersiniz. Aptınızda sinara söylüyorum. Koskocaman tükürülmüş bir balgamı yoldan giden insanları görüyorum. Allahu akbar. Böyle insanlar var. Üzerine toprak atarak onu kaybediyor. Niye o insana bir sıkıntı veriyor? Eza veriyor. Bunun aldığı sevap. işte hadiste de Cennette onu ayetin altında görüyorum. Bunu yeter ki Allah rızası için yansın. Allah'ın nün etmek için yansın bir kimse, ondan mutlaka karşılık alacak. Özellikle yani bu hususta çocuklara ön ayak olmak gerekir. Çocukların yanında, hiçbir şey, onlara hiçbir şey söylemeden, yani tabii bazen söyleyerek, e, ama e, özellikle uygulayarak, yaparak o çöpü onların yanında almak lazım. Çocuk orada etkilenirse bile başka bir yerde o kapattan gelecek. Babam ve da abim, hocam bu işi yaptı, yani böyle davrandı, yerden bir çöpe aldı, yüksünmedi, erinmedi. Benim de böyle yapmam gerekiyor diye düşünebilir. Öyle bir güzel edebi edinebilir Allah'ın. Yollara kazayı hacet yapmamak. Yani ihtiyaç gidermemek. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadiste. iki lanet edici şeyden sakın. Soruyorlar sahabeler. Ey Allah'ın razı iki lanet edici şey nedir? Diyor ki insanların yollarına ve gölgeliklerine gölgelendikleri yerlere büyük abdest ve benzeri şeyleri yapmaktır. Yani tuvalet yapmak verilir. Böyle bir şey düşündüğümüz zaman ne yapar? Yani e, ne akla gelir? Veyahut da böyle bir şeyle karşılaşmışsınızdır muhakkak. Bir gölgeliğin altında böyle bir insanın deşkırtığı, affedersiniz, bulunduğunuzda ne yapar insan? Tiksinti gelir ve başlar söylenme, Başlar lanet etme. İşte bu. Lanet. Arkasından lanet eder. Lanet ne demek? Lanet. Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye beddua etmek demek. Lanetin manası budur. Yani Allah onu rahmetinden uzak etmez. Peki Allah birine rahmet etmezse Yahutta birinin lanetini kabul eden dolayısıyla da o kimseye rahmet etmezse lanet edilene rahmet etmezse ne olur? Allah korusun, Cenneti elde demez. Çünkü e, insan, Müslüman bir insan, iman eden bir insan ancak Allah'ın rahmetiyle cennete gider. Amellerinin sebebiyle de, karşılık olarak değil, sebebiyle de cennette dereceler elde edilir. Kıble cihetine, yollarda ve başka yerlerde, hasreten, buraya almamış ancak, bir başka adiste bu zikrediliyor, hasreten mescitlerde, kıble cihetine tükürmemiş. Şimdi tabi bizim mescitlerimiz tamamıyla haliyle kaplı. Aleyhisselatü vesselamın mescidini şöyle bir tasavvur ettiğimiz zaman, üzerinde tamamen böyle kamışlar, e, şeyler, <gülüyor> hurma ağaçları örtülü. Çatı yok. Dam yok. Ee, yağmur yağdığı zaman akıyor ve hadislerde aleyhissalatü vesselam yağmurdan dolayı çamurun üzerine secde ettiği rivayet ediyor. Subhanallah. E tabi şimdiki halini görseniz şimdi bir muhteşem yer. olmaması gereken şeyler var. O ayrı bir mesele. O zaman işte adam bir tanesini İmamlık yapan bir adam. Allah'a bu başka bir mescitte görüyor. İmamlık yapan bir adamı görüyor. Kıble cihetine tükürdüğünü ve onu imamlıktan azlediyor. Allahu Ekber. Şu edebe bak. Yani bir imam bunu yaparsa böyle bir şey yaparsa ne demek? Cemaat artık her şeyi yapabilir. Onun için onu imamlıktan az. Evet. Hüseyin'in rivayet ettiği radıyallahu anh onu rivayet ettiği hadiste Ali a.s. diyor ki kim kıble cihetine tükürürse kıyamet günü iki gözünün arasında o tükürdüğü şeyle gelir diyor. subhanallah bu burada e, <gülüyor> kitabımızın müellifini aldığına göre sadece mescitte değil yollarda ve başka yıllarda gerçekten de hadisin dalaleti öyle olsa gerek neden e, <gülüyor> az önce bahsettiğim gibi Yollara ve benzeri yerlere tükürmek, bir kere yani tükürün kendisi e, kötü bir şey. insana sıkıntı veriyor. Belki de birçok hastalıkların bulaşmasına sebep oluyor. En azından bir insan öyle bir ihtiyaç hissettiği zaman ne yapması gerekiyor? Tükürüp üzerini örtmesi gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam sizden derin diyor, bakın namazda. Böyle bir şey hasıl olur tükürük gelirse diyor onu eteğinin arasına Elbisesinin izarın arasına çıkarsın ve onu böyle katlasın diye. Bir yol metod öğretiyor. Şimdi ona da yani gerek yok. Herkesin cebinde bir peçete yahut bir mendil var. Ama bu dinin evresel, evrensel olmasından dolayı Afrika'da bazı ülkelerde su yok. Aynı şekilde aynı temizlik olayı aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu metod Tük, tük, Tükürüğü böyle elbetlerin kenarına tükürmemelidir. Geçerli bir o Yani şu hadislerin mübarekliğine bak. Şu hadislerin e, kıyamete kadar geçerliliğine bak. Evet, yollarda e, hassetten kıble cihetine tükürmemek, tükürüldüğü zaman da herhangi yani kıble cihetinin dışına. Kıble tarafına, kıble yönüne çökülmediğinde de mutlaka üzerini örtmek, insanlara sıkıntı vermemek gerekiyor. Binite binildiği zaman, yani herhangi bir binite, hani yolda yoldan bahsediyoruz ya yol e, adabından. Ne söylenmesi gerekiyor bununla ilgili? E, binit Binet duası vardır, geçer. Ancak bu, bunu ben inşallah sefer konusunda daha da detaylı e, söyleyeceğim. Eee <gülüyor> suresi 13 ve 14. ayet kerimeler okunur. Subhanallahi Sakkara bana hada ma kunna lehu ve inna ila rabbina şeklinde. Tabii bu nun hadisle birlikte Elhamdülillah, elhamdülillah, Allahu ekber, Allahu Akbar Eee, şeklinde devam eden e, zikri ve dualar var Bunu inşallah orada detaylı söyleyeceğim. Hadis-i de ne diyor? Yani bizim bindiğimiz binitle ilgili. Otobüs, eee taksi, ne olursa olsun Yani bir bisiklet veya herhangi bir hay hayvan türünden bir şey. Bizi bu bunu diyor. Yani bu kullandığımız Bineti bizim emrimize veren Allah münezzehtir. Biz buna e, kadir değiliz. Biz bunu elde edemezken bizi e, bizim emrimize bunu verdi diyor. Allah bundan münezzehtir. Biz, <gülüyor> ve inna ila rabbina lemungalibun muhakkak bir Rabbimize dönücüleriz. Muhakkak bir Rabbimize dönücüleriz. Bu şekilde bir dua söz konusu. Bunu hisninizsinde elde edebilirsiniz. Hadis kitaplarında da var ama inşallah unutmazsa Sefer konusu geldiği zaman duayı çıkartırız. Özellikle bilmeyenler. Ya yani bu duaların bakın asılması. Özellikle arabaya falan asıyorlar insanlar. Asılması doğru değil. Ha Öğrenmek kastıyla insan asan, öğrendikten sonra da çıkartın. Yoksa onun orada asılmasının, Arapça olarak orada durmasının hiçbir manası yok. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden korumaz. Koruyan kim? Allah azze ve celle en hayırlı koruyucu. Sen bir insan onu sahih duaları, ayetleri koruması için takarsa, bu niyetle takarsa, kalbinde böyle bir şey varsa aleyhissinatü bu ifadesiyle kim bir şey takarsa diyor, onun koruması ona terk edilir. O da o zaman hiçbir zaman onu koruyamış. Tevekkül, kalbin alakası ee, Allah'la olmalı. Kalp Allah'la ilgilenmeli. Ona yönelmeli. Ama sebeplere, dualara yakışmamız. Elinden geldiğini yapmamız. Arapçasını okuyamıyorsa bile Türkçesini ezberleyebilir. Hiçbir şey yapamazsa, aciz bir insan ise Besmele çıkar. Çünkü her işte Besmele söz konusu. Evet, yolda kibirlenerek yürümekten sakınmak. Allah azze ve celle Lokman Suresi'nde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan tavsiyelerinden, nasihatlarından bahsederken "Ve la tusayyir <gülüyor> haddak lin yani yüz çevirerek, böyle küçümseyerek biçimseyerek diyoruz. İnsanlardan yüz çevirme, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yer yüzünde de böbürlenerek Çalım satarak yürüme. İnna Allah, la yuhaydu kulle muhtalen fehur. Muhakkak Allah çok dövürlenen, büyüklenen kimseleri, övünen kimseleri sevmez. İnsan sevinebilir. Kendinden geçebilir bazı, sevinçli bir haber geldiği zaman. Ama bunda haddi aşmaman. Yolda, ondan sonra veya da Böyle ki yalnız başına kalsa dahi çalımla hareket etmemeli. Böbürlenerek hareket etmemeli. Allah'a hamd etmemeli. Aleyhissalatü Vesselam sevinçli bir haber geldiği zaman ne yapardı? Secde yapardı. Şükür secdesi yapardı. Onun için hani biz bazen böyle bir haber geldiği zaman, sevinçli bir haber geldiği zaman önemli bir kafirin katlı bir zalimin, bir zorbanın ayak altına düşmesi e, zalimliğin bitmesi gibi bir haber geldiği zaman işte bir haber ne yapıyoruz? Havalara düşüyor. İşte bunun da bir ölçüsü var. Yani slogan atıp bağırmak e, çalımla hareket etmek yoktur. Hele hele bunu bir maç uğruna, bir takım uğruna yapmak çok daha beter. Ama bugün gençlik maalesef onunla müptela takım kazandığı zaman şu sokakların halini bir görün. Hepimiz biliyoruz. Ne kadar çalımla hareket ediyorlar. Ne kadar böbürlemerek, sevinerek hareket ediyorlar. Hem boş bir dava uğruna hem de yapılan hareket Allah'ın sevmediği bir hal. Böbürlenmek, büyüklük taslama, bağırıp, çağırıp, sulakon atmak. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sevinçli bir Haber geldiği zaman, yahut şaşırtan bir şey olduğu zaman, Subhanallah, Allahu Ekber diye, Allah'a te tesbih ederdi. Yahut ne yapardı? Secde yapardı, şükür secdesi. Ebu Hüleyra'dan rivayet edilen bir hadiste, diyor ki, bir zamanlar, yani sizden önceki ümmetler içerisinde bir adam vardı. Eee, onun böyle saçları şeye, omuzlarına düşmüş vaziyette. Yani böyle uzun bir saçları vardı ve onun da bir bürdesi vardı, yani bir elbisesi vardı diyor. Bununla dedürlenerek, kibirlenerek görürdü. Yeryüzü yarıldı. Yani yeryüzü yarıldı ve onun içerisine girdi. Kıyamete kadar da diyor, böyle ses çıkartarak çıkartarak, sanki böyle zilin çalması gibi çıngırtı e, çıkartarak diyor, yerin dibine batmaya devam ediyor. Diyor. Subhanallah. Ya, insan ne ki? İnsan, <gülüyor> aciz, zayıf bir yadır. <yani. gülüyor> خُلُغَ الْاِنْسَانُ دَعِيفَ دَعِيفَ İnsan zayıf yaratıldı diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّ <gülüyor> الْاِنْسَانَ Muhakkak ki insan sızlanıp dur. İzâ cezu'a ona bir şer dokunduğu zaman basar feriyadı. Ve idâ messehü hayru menu'a ona bir hayır verildiği zaman mal verildiği zaman vermez, engeller, cimrilik eder diyor. İnsan kayıp. Kimin karşısında dövürleniyor ki insan? Bu adamın başına gelen bir topluluğun başına gelmeyeceği ne malum? Ya da herhangi bir e, insanın, böyle yapan bir insanın başına gelmeyeceği ne malum? Bundan Allah'a sığınıyoruz. Çok tehşet düşebiliyor musun musunuz? Var böyle insanlar, açıkça bu şekilde yapanlar. E, Müslüman bir insan zaman zaman böyle bir hataya düşebilir. Yani e, her an böyle değildir de. Zaman zaman böyle bir hataya düşebilir. Ama o zaman hemen Allah'a hatırlayacak. Çünkü ayet-i kerimede Allah hazzece, Ali İmran suresinde ve iza faalu fahişeten ev badamu anfusuhum zekrullah'a كثيرا. Ey zulme anksettim. Evet, onlar bir fuhşiyat yaptıkları zaman yahut da nefislerine e, zulmettikleri zaman, kendilerine zulmettikleri zaman Allaha ve stağferu lenubihim. Allah'ı hatırlarlar, günahlarına tövbe ederler. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve onlar yaptıkları şey üzere bile bile iftar etmezler. Ama bunun huy ve adet edinmiş. Yani bu şekilde çalımlı yürümeyi, kadınlar için kırıtarak yürümeyi adet edinmiş vayha o kimselerin haline. Onlar için kurtuluş, subhanallah, tövbe etmediği sürece çok zor. Allah Azze ve Celle daha iyi biliyor. <gülüyor> Onların durumu vahim. Tehdit onlara geliyor işte. Bazen görüyoruz, dışarıda sokakta adam giydiği kıyafetle yansıttığı hava, yürümesi tam bu hadisin verdiği, anlattığı şey. Öyledir yürüyüşle yürüyor ki çalım satarak hava atarak Sanki hani derler ya, ha ve kella, harç gıdaları ben yarattım der gibi. Oysa ki bilmiyor ki kendisi aciz. Allah Azze ve Celle bu kötü ahlaktan bizi korusun. Evet şimdi alışverişe geçiyoruz. Alışverişte müsamahakar davranmak. Câb-i bin Abdullah radıyallahu anh ettiği bir hadiste <gülüyor> Allah'ın aleyhissalâhu ve sellem rahimallahu racülen semhan Allah müsamahakar adama rahmet etsin. Ne yaptığı zaman? İzâ da'a ve iştara, sattığı zamanda, aldığı zamanda ve izâk-ı ve borç istediği zaman yani alacağını borcu e, alacağını istediği zaman müsamahalı, böyle hoşgörülü davranan kimseye rahmet etsin. Alırken de, satarken de hep böyle müsamaha göstermek gerekiyor. Merhametli davranmak gerekiyor. Men la yerham la yurham Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Borcun vakti geldiği zaman borcu ödemek. Ebu Hureyla Nüvayet ettiği bir <gülüyor> hadise vesselam zengin bir kimsenin borcu tehir etmesi yani zenginle kast burada imkanı olup da borcu borca, borcu ödemeye güç yetiren bir kimsenin borcu tehir etmesi, vermemesi zulümdür diyor. Süleyman Bugün en büyük kötü özelliklerden biri de Müslümanlar arasında yaygın olan aldığı borcu vermenin. Yani Sen ne demek? Sen ne akla aldın ondan? Ne adına aldın Allah için? Yani o kadar masum bir şekilde aldın ki. Hatta Allah'ın ayetlerini gözettin. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve men yukridu Allah'a kardan hasana yudaaf lehu Kim Allah için güzel bir borç verirse onun için katlanır. Allah için gaz-ı istedin, güzel bir borç istedin, sana verildi. Neden ödemiyorsun? Bu zulümdür. Bunun karşılığını mutlaka insan görecek. Ve e, böyle bir durumdaki insan e, eğer vefat ederse hali daha perişan. Hali daha perişan. Neden biliyor musunuz? Ebu Katade radıyallahu anh bir cenaze getirildiğinde Ali aleyhissalatü vesselam o cenazeye e, bakıyor şöyle namazı kıldırmıyor. Bu Neden biliyor musunuz? Soruyor oradakilere. Bunun borcu var mı diyor. Müslümanlardan birinin cenazesi ya? Evet var diyorlar. Dönüyor. Kardeşinizin namazını kıldırın. Cenabı namazını kıldırın diyor. Ebu Katare, şey, az önce söylediğim sahabe kalkıyor, onun borcu bana ettiriyor. Ey Allah'ın Resulü Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam dönüyor, onun namazını kıldırın. Sonra da adama soruyor Ebu Katare'ye radıyallahu anh. Onun ölüm borcunu ödedin mi diyor. Bir kaç kım böyle takip ediyor o da en sonunda evet ödedim ya Allah'a Resulü ödedim de şimdi serinlettim diyor onun yerini. Hem kabirde azap görüyor borçlu bir kimse, ödenmediği sürece borcu ödenmediği sürece onun borcunu akrabalarından velilerinden hatta başka insanlardan Müslümanlar ödeyebilirler. Ödenmediği sürece hem kabirde hem de ahirette azap görüyor. Bu korkunç bir şey değil mi? Nasıl olur da bir Müslüman bir bir Müslüman'dan aldığı borcu ödemez, imkar eder, geciktirir bile bile. Bunun hesabını vermeyeceğini mi zannediyor? Hem bu yönüyle hem de ahde vefasızlık, münafıklığın alameti. Sen ondan Allah için borç istiyorsun. Belki de birbir bir sıkıntıya katlandı, sana borç verdi. Ondan sonra sen onu ödemiyorsun. Bunun karşılığını olmayacağını mu zannediyor insan? اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Emanetler zayi edildiği zaman ahirete yaklaşma zamanı gelmişti. Kıyamet zamanı gelmiştir. Subhanallah. İnsanla arış veriş yapıldığı zaman insanla yola gidildiği zaman işte çıkıyor bu tür şeyler ortaya. Bundan Sakınmak gerekiyor. Bu hususta Allah'tan korkmak gerekiyor. Bununla beraber zor durumda olan kimseye mühlet vermek ve hatta borçtan vazgeçmek de çok faziletli bir şey. Çok sevaplı bir şey. Tabi bu imkanı olan insanlar için. Zengin olan, imkanı olan insanlar için özellikle bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki bir tacir vardı ve insanlara borç verildi. Ve zor durumda olan bir kimseyi gördü, görevlilerine, hizmetçilerine dedi ki ondan vazgeçin. Yani o borçtan vazgeçin, umulur ki Allah da bizden vazgeçer. Yani Allah da bizim günahlarımızı asseder demek. Allah ondan vazgeçti gibi aleyhissalatü vesselam. Subhanallah. İmkanı olan bir kimse de Allah için vazgeçerse alacağı borcundan Allah da onun günahlarını assediyor. Evet. Bakın burada bir e, husus var. Borç alacak ilişkisinde borçlu kimse borcunu borcunu bilecek inkar etmeyecek zamanı geldiği zaman onu ödemeye çalışacak eğer ödeyemezse mühlet isteyecek kaçmak aramamak, sormamak gözden kaybolmak bu müslümana yakışı bir şey değil ondan mühlet isteyecek Onda, yani karşındaki o da mutlaka merhamet var Allah'ın tamam o borcu vermişse sana merhamet edecek Allah merhametli değilse bile Allah onun kalbine merhamet koyacaktır. Yeter ki sen Allah'tan kork. Vemen yetsel lahye canlehu mahraca kim Allah'tan sakınırsa Allah için Allah onun için bir çıkış yolu yaratır. Kaçmak niye? Tekrar sözleşirsin. Bana müzhet verir. Allah dedi ve cennet söylüyor. Vemen kene du usratin fenad fenadratin kim zor durumda kalırsa o eli genişleyinceye kadar bir vardır Ben tasattı koğuşhanı. kom. Eğer eli geniş olan kimse, bu zor durumda olan kimseye tasattı kızsa onun için hayırlı olur. Ama boşlu kimse konuşacak. Boşlu kimse gelecek, durumunu anlatacak. Kaçmak olmaz. Geriden geriye olmaz. Haber göndermek olmaz. Benim durumum bundan, bundan, bundan ibaret. Şu zamana kadar veremeyeceğim. Hakkını helal et. O da yani katı e, kalpli, taş kesilmiş bir kalbi yoktur bu. Mutlaka Müslümanlar gösterecek. Ama böyle yapmıyor bizim kardeşlerim. Müslümanlar böyle yapmıyor. Alıyor, arkasını dönüyor. Gelmiyor, uğramıyor. Aramak yok, sormak yok. Öyle olur mu ya? Bunun hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun? Allah bizi ıslah etsin bu konuda. Tabi bir de şu var. Alacaklı kimse o da çekinmeden hatırlatacak zamanı geldiği zaman. Kardeş, ölçü saatte sözleşmiştik. Şöyle bir borcum vardı. Bunu hatırlıyorsun şeklinde. E, hatırlar şeklinde. Onu hatırlatması gerekiyor. Belki unutmuş olabilir. Unutandan kalem kaldırılmıştır diyor aleyhissalatü Çekin Çekinmeyecek. Bu işlerde çekinme Çekindiğin anda şeytan geriden geriye fitne verecek. Bak işte vermedi. İşte bak sözünde e, sadık değil. Borcunu, borcuna sadık değil. Belki adam çok sadık ama unuttur. Ve da başka bir şey, e, durum hatır oldu. Her iki tarafta yaklaşımcı iyimser olması gerekiyor. İyimserlik olmazsa Kötümserlik devreye girer. Ondan sonra da kalplere buzu Bir daha da o kimseler bir araya gelmezler. Namazı Namaz vakitlerinde alışverişten sakınmak. Özellikle Cuma günü. Allah Azze ve Cenab-ı Allah'ın ay yehledine amin <gülüyor> u ida nudiya di sallat min yemen jum'ati tesaww elah zikrillah. وَذَرِ الْبَيْعِ زَارِكُمْ خَيْرِ لَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler, cuma günü namaz için nida edildiği zaman <gülüyor> alışverişi bırakın. Allah'ın zikriniyle konuşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Selamun aleyküm. Allah'a selam. <gülüyor> Şimdi burada özellikle e, namaz vakitlerinde dedi. Sadece cuma vakti demedi. Neden biliyor musunuz? Cemaate gitmek vacip. Ben sohbetlerimin e, birçoğunda yeri geldiği zaman konu geldiği zaman söylüyorum. Cemaate gitmek vaciptir. Camiye gitmek, yani ca camideki cemaate iştirak etmek vacip. Evet biz burada burada kaldığımız sürece burada kalıyoruz. E, burayı da cemaat addettiğimiz için <gülüyor> Allah bu husustaki kusurumuzu bağışlasın. Ama normal şartlarda biz evlerimize gittiğimiz zaman oradaki mescidere çıkıyoruz elhamdülillah. Yatsı da olsun, sabah namazına olsun baş Onun için burada diyor yani namaz vakitlerinde alışverişten sakınmak gerekmiyor. Far olan namaz, beş vakit namazda cemaate iştirak etmek gerekiyor. Bunun hükmü hanifi fıkhı hariç diğer fıkıhlarda ehli sünnet ve cemaate göre bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla vaciptir. Erkekler için tabi ki. Kadınlar için değil. Onun için böyle bir başlık hattı. Cemaate gidersek birçok şeyden korunur. Hani 27 derece var ya fazilet. 27 derece. Onun içerisinde birçok şey var. 27'nin içerisinde. İnsanın korunmasına sebep olur. İnsanın kendisine çeki düzen vermesine sebep oluyor. Onu İbni Hacer el Asqalani rahmetullahi aleyh sayıyor, 27 tane derece. Tabi o onun iştihadı ama çok güzel saymış. Onu ben bir ara size dağıtmıştım. İsterimlere tekrar verebilirim. Cemaate giden bir insan korunur muhafaza. Mescidler çünkü Allah'ın sevdiği yerler. Bilade ila Allah mesaciduha. Allah'a en sevgili beldeler mescidlerdir. En sevgili mekanlar mescidlerdir. Sudan bahanelerle mescidlerden geri kalamayız. Evet, alışveriş hususunda her halükarda adaletli davranmak gerekiyor. Ölçüyü ve tatıyı tam yapmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle Mutaffifin suresinde Veylül mutaffifin ölçü ve tatıyı eksiltenmez eksik yapanların vay haline elledeğin <gülüyor> insanlardan alırken tam alır ve zekaluhum ve ve ölçtükleri zaman tarttıkları zaman eksiltiler eksik yaparak tartanlar biliyorsun hanımallah bugünkü <gülüyor> alışverişlerimizde Bereket yok gibi bir şey. Normalde satıcı bir kimsenin taktığı zaman serazinin kefesini ağır koyması gerekiyor. Ama bak e, ne var şimdi elektronik tartılar? Gramı gramına uçuyor. E, bu da adil zannediyor bazı insanlar. Bilmeyenler. Hayır adil değil. Ali Silahatü Vesselam taktığı zaman kefesini ağır bastırıyor. Neden? Bereketlensin diyor. An için bereket yok burada işte. Anış verse bunlar da ne bereket yok. Her şeyi böyle elektronik hale getirin. İniyatifi yani rahmet etme, bağışlama, fazladan verme, infak etme <gülüyor> olayını kaldırdılar. Gece elektronu, gramı gramına binim Bir de bunun tam tersi, yani daha da üzerinde bir şey yapılırsa, bir de eksiltilirse, yahut el evet eksiltmiyor adam, tam veriyor. Ne yapıyor ama markette? Tarihi geçmiş şeyler, affedersin, kaka diyor. Bunu görmeyecek mi? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi neden dolayı helak oldu? Elçiyi ve tartıyı tam yapmadıkları için. Bir kavim bundan dolayı helak oldu. Her fesat çıkıyor bu sebepten dolayı. Ölçü ve tartının tam yapılmadığı için, eksik yapıldığı için. Onun için eğer biz bir şey tartıyorsak, tartarak bir şey satıyorsak mutlaka ağır bastıracağız kafeyi. Tam yapacağız. <gülüyor> alışverişte de yeminden de sakınmak gerekiyor. Ebu Huraira'nın rivayet ettiği bir adısta. Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim şöyle diyordu diyor. Yemin etmek malı, ticaret malını eksiltir. Eksiltir ve kazancı da mahveder diyor. Kazancı da siler. Evet. Alışveriş şey yaparken, özellikle satarken yemin etmekte hiçbir hiçbir hayır yok. Belki o an yemin eden kimse yeminine karşılık o malı satıyor ama Bilmiyor kaybediyor kaybetti. Özen desiniz. Allahu Teala Selam ala Ana Bina Muhammed. Allahu Teala Selam ala Ana Muhammed. Allahu satmaktan sakınmak gerekiyor. Allah Azze ve riba Allah alışverişe helal ridaiyse yani faizle haram satmış. Haramla etmekten, faizle iştikal etmekten sakınmak gerekiyor. Faiz o kadar çok küçük anda günümüzde. Subhanallah <gülüyor> <gülüyor> Her yerimize, her şeyimize tirayet etmiş. Allah Azze ve Celle bizi korusun. Allah'ın koruduğu kimseler müstesna mutlaka bulaşıyor. Allah'ın bizi ondan koru. Evet. Faizin en küçüğünü biliyor musunuz? Kişinin Allah korusun. Annesiyle zinası gibidir. Zina etmesi gibidir. Subhanallah. O kadar tehlikeli yani. Şu marketlerde promosyon yapıp ee, onun karşılığında çekilişle araba vermeleri bu bile fayın biliyor musun? Bu bile tehlikeli büyük şey. Bunu alimler fal falokları yani şans oyunları içerisine sokuyorlar. Böyle şeyleri almak bile tehlikeli. Allah Azze ve Celle maides veretne yâ âminu, vel vel vel feştani, Ey iman edenler. İşteki kumar. Dikili putla ve Şans oyunları. O zaman fal okular vardı. Putlara sokuyorlardı okları. Onu ne çıkarsa ona göre hareket ediyorlar. Şimdi de şans oyunları. Milli piyango, şans oyunları. Bunların hepsi şeytan için birer pislik diyor. Bunlardan sakının, umudur ki kurtuluşa erersiniz. Evet. Allah Azze ve Celle Arap Suresi 157'de ve yuhillü lehumu tayyibat ve yuharrüme aleyhumu haba'id Resul, yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kast ediliyor, temiz olan şeyleri müminlere helal kılardı. Temiz olan, helal olan, Allah'ın nubah kıldığı helal, temiz olan şeydir. وَيْهَرُّنَ عَلَيْهِمُ الْخَبَالِ Pis olan şeyleri haram kılar. Alimler bu sıkara denen melaneti bunun içerisine sokuyorlar işte. Başta bu ayet-i kerime. Pistir, zararlıdır. Bundan dolayı bu ayet-i kerimeye göre haram. Daha birçok ayetler ve hadisler var bunun bu hususta. وَلَا تَقْتُلُوا وَاِنْفِسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin diyor allah Teala. Nisa suresinde. Sigara insan kendisini öldürmesin. Başka bir şey değil. Her yönüyle sigara içen bir insan pisle iş çıkar ediyor, zararla iş ediyor, haramla iş ediyor. Herkesi alan satan da aynı şekilde. Alan, satan bu işte Ortak olan kimse de aynı. Biz bunu sadece burada söylüyor değil. Bu hususta tacir olan, bakkalı olan, efendim dükkanı olan kardeşlerimize söylüyor. Bunu yapma, bu haramdır diye söylüyor. Sadece burada değil, her konuşmak, şu mecliste böyle şeyler konuşmak çok kolay. İnsan çocuğu ama bunu yeri geldiğinde Allah'ın izniyle söylüyoruz. Çok açık ayet, pis olan şeyleri haram kılar. Evet, aldatma ve yalandan da sakınmak gerekiyor. Ebu Hüreyya'nın rivayet ettiği bir hadis de, Ebu Hüreyya'dan bir yiyecek yiyenine uğra, da elini daldırır ve elini çektiği zaman ona bir ıslahlık ısrar eder. Adama der ki, ey e, bu <gülüyor> yiyeceğin sahibi nedir bu? Adam da, semadan ona bir şey isabet Yani yağmur yağdı da ondan dolayı böyle oldu diyor. O zaman sen bunu diyor insanlar görmesi için üst tarafa getirseydin ya, kim bizi beni aldatırsa o benden değildir. ...ve pazarlardaki ahlakın görülüşmüyor. O yüzden Allah'ın sevmediği yıllar işte. Hep aldatma var, yalan var. Ön tarafa diziyor da ...en iyilerini, arka tarafta kötüler. Zannediyor ki o kazanıyor, elde ediyor. Bereketli bir kazanç elde ediyor. Hayır. Yok kaybedenlerden. Hepsi, birisi de kötü Eee... Karıştırmak istemiyorsa, iyiyse kötü, kötü iyi kötü. O zaman kötüye ayrı edecek. Kötüye bir ayrı fiyat, bir ayrı bir fiyat. <gülüyor> Bu kadar basit. Bunu yapanlar var elhamdülillah. Böyle insanlar var ama çok az Allah onların sayılarını çoğalsın. Tamam. Son olarak bir de ihtikardan bahsedeyim. E, alışverişte, ticaret malında daha doğrusu, İhtikar yapmamak. Ne demek ihtikar? Yani malı ihtiyaç anında. insanlar ihtiyaç hissederken stoklamamak. İnsanlar öyle bir ihtiyaç hissediyorlar ki açla, mesela un veya hatta başka gıda türü olan maddeler, şeker en temel gıda maddeleri veya diğerler. Yani insanların ihtiyaç ettiği bir ihtiyaç hissettiği bir şey. O anda stoklamak. Niye? Sebebi, ni, niçin yapar bu insan? Stoklar onun, fiyatlar iyice yükselsin, ondan sonra fiyatı e, sürsün de vurgunu vursun diyor. İşte bu, bu hususta yasak geliyor. Aleyhisselatü Vesselam, ma'mer ibn Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ancak binahtar kimseler, binahtar olan kimse ihtikar yapar. Yani malı stoklar, insanların ihtiyaç hissettiği anda, ondan sonra da ortaya çıkar demek Bundan da Allah söylesin. Allah azze ve celle yolların hakkını vermeyi, kendisinin razı olduğu şekilde şekilde yoldan geçmeyi, orada oradan istifade etmeyi, insanları e, ikaz edip iyiliği emretmeyi, hayır üzere olmayı nasip etsin. O adabı edebi gözetmeyi bize nasip etsin. Alışverişte de aynı şekilde. En başta burada yani temel küf nokta müsamaha k. Yani merhametli davranma. Merhametli davranmayı, acımayı gözetmeyi, ancak her şey yerli yerince, yerli yerince yapmayı bize nasip var. Evet. Allah Azze ve Celle e, bize hidayet etsin ve bizi başlasın.